...Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Birleşmiş Milletler'deki toplantıdan... ...Türkiye'de Abdullah Gül gitti. Bilmiyorum başbakan da katılacak mı ama... ...oldukça önemli oldu belirtilen bir toplantı var. Bunun iklim kalkınma sürdürülebilirlik ilişkileri açısından bir değerlendirmesini yapalım mı? Yapalım. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yeni dönem oturumu açılıyor biliyorsunuz. Genel Kurul oturumundan önce de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çağrısıyla bir zirve yapılacak. Devlet hükümet başkanlarının katıldığı. Bin yıl kalkınma hedeflerinde gelinen aşamayı değerlendirmek için yapılan bir zirve bu. Biliyorsunuz 2000 yılında milenyum zirvesinde, bin yıl zirvesinde Birleşmiş Milletler'in, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler bir bin yıl deklarasyonunu kabul ederek aslında bir günden bir ajanda belirlemişlerdi. Dünyanın önüne hedefler koymuşlardı. Kalkınma açısından ulaşılacak hedefler. Ve 2015 yılına kadar ulaşıla, ulaşılacak hedefler bunların büyük bir çoğunluğu sayısal olarak e, gelinmesi, ulaşılması gereken aşamaları e, saptıyordu. Hem somut hedefler hem de takvim koyan bir e, ajanda bu bir, bin yıl kalkama hedefleri. Ve 2010'da bu e, takvimin sonuna gelinmesine 5 yıl kala yani 2015'e 5 yıl kala. Dünya nerede bin yıl hedeflerine ulaşmak açısından bunu değerlendirecek e, ülkeler, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, e, gelişmelerin değerlendirilmesi üzerine yapılması gerekenler, e, yeni eylem alanları, yeni önlemler belirlenecek büyük bir olasılıkla. E, ve bu görüşmelerin sonrasında da bir yeni belge kabul edilecek. Bu e, iki, bin yıl hedeflerinin canlandırılması bunların arkasına konan siyasal bağlılığın güçlendirilmesi ve eksik kalan geri kalınan hedeflerden geri kalan noktalarda iyileşme sağlanması amacıyla alınacak önlemleri içeren bir belge olacak bu. Bu toplantının sonunda mı imzalanacak bu belge? Evet toplantının sonunda çıkacak. Hı -hı. Aslında belge taslak belge büyük oranda hazır. Son iki yıldır bin yıl kalkınma hedeflerinin Hedeflerinde nerede olduğumuzu gösteren değerlendirmeler sürüyordu zaten. Düzenli olarak da yıllık olarak değerlendiriliyor dünyanın durumu. Kalkama hedeflerine ulaşma açısından. Alarm vermeye başladığı için son birkaç yıl içerisinde 2015 hedeflerine ulaşılamayacağı anlaşılmış olduğu için bu konudaki bağlı taahhütleri yenilemek amacıyla böyle bir girişim başlattı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve bu dokümanın taslağı işte son iki yılda yapılan müzakerelerle oluşturulmuş durumda bu görüşülecek belki hani de değişiklikler yapılır üstünde o kabul edilecek şeyden sonra bu toplantıdan sonra üç gün sürecek bugün başlıyor görüşmeler bu üst düzey Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu 22 Eylül'e kadar çarşamba günü sonuna kadar devam edecek sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de katılıyor zirveye, Cumhurbaşkanı tarafından temsil ediliyor. Aynı zamanda çeşitli bakanlar da gündemin farklı boyutları hakkında görüşmelerde bulunmak için orada olacaklar. Bildiğimiz kadarıyla Çevre Bakanı da dahil Türkiye'nin içinde bulunuyor. Bunun yanında bin yıl hedeflerine geçmeden, bu zirveyi geçmeden önce kısaca 2010'un kalan dönemindeki gündemine de bir değinelim isterseniz. Hı -hı. Şeyle birlikte, yıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi ile birlikte aslında bir yoğun müzakere ve zirve süreci var önümüzde. 2010 sonuna kadar ve çok önemli gündem maddeleri var bu zirveler bağlamında karşımızda. Bunlardan bir tanesi biyolojik çeşitlilikle ilgili. Ee, yine biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin düzenli olarak yapılan taraflar konferansı bağlamında bu sene önemli kararlar alınması bekleniyor. Ee, Ekim ayında yapılacak olan taraflar konferansında ee, bu önemli kararlardan bir tanesi e, biyolojik çeşitlilikle ilgili hedeflerin yenilenmesi. Biliyorsunuz bin yıl kalkma hedeflerinin kapsamında da yer alıyordu biyolojik çeşitliliğin yok olmasının durdurulması önemli ölçüde durdurulması gibi hani genel bir şey vardı hedef vardı ve sözleşme tarafı ülkeler de bu bin kalkım hedeflerini benimsemişlerdi sözleşme sürecinin içine dahil olmuştu böylece fakat bu hedefe yaklaşılamadığını yani yakalanmak bir yana yaklaşılamadığını bile biliyoruz maalesef Tabii bu biyolojik çeşitlik böyle sık sık tekrar edilen ve güzel, hoş bir hedef ama bunun teknik bir şeymiş gibi geliyor oysa bütün hayat ipliğinin çözülmesine yol açacak yani insanlar da dahil yeryüzündeki türlerin yaşamının çok çok zorlaşacağı birçok türün bir temel bir mesele yani ekoloji dengesinin en temel sorunlarından biri türlerin ortadan kalkması, yüzde 25'inin filan kalkması gibi bir facia var kendisi Dediğiniz gibi ya yani insanların da parçası Olduğu canlı yaşamından bahsediyoruz Burada ee, Ve o hedefler de e, Yakalanamamış Durumda şimdi e, bu Sözleşme Taraflar konferansında e, Bu hedeflerin yenilenmesi Ve belki yeni bir tarihle yeni bir hedefin Ortaya konması söz konusu olacak Bu e, Biyolojik çeşitlilik görünüm raporu bu sözleşme kapsamında hazırlanan tehlikenin boyutlarını ortaya koyuyor. Çok e, çarpıcı biçimde e, eylemsizliğin sonuçlarını gösteriyor. E, bu açıdan kritik fakat daha kritik bir tarafı bu taraflar konferans bölü çeşitlilik kapsamındaki e, bir protokol e, olabilecek belki e, Türü henüz belli değil, hani ne tür bir bağlayıcı belge olacak ama bir bağlayıcı belge kabul edilmesi yönünde müzakereler devam ediyor. Biyolojik çeşitliliğin e, kullanılmasından kaynaklanan yararların paylaşılması konusunda yani zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasında e, Dünyanın zenginliklerini işte ekonomik kalkınmaya, insani ihtiyaçların karşılanmasına dönüştürürken ortaya çıkan ekonomik yararların paylaşılması konusunda bir anlaşma. Bu sözleşmenin kabulünden bu yana devam eden bir şey var burada. Gerilim var zengin ve yoksul ülkeler arasında. Çünkü paradoksal olarak... Ha, nereden kaynaklanıyor bu gerginlik? Gerginlik. Zengin ülkeler şu ana kadar olduğu gibi aslında gelişmekte olan ülkelerin, yoksul ülkelerin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik kaynaklarını bedava kullanmaya devam etmek istiyorlar. Evet. Yoksul ülkeler de yoksulluklarını gidermeye katkıda bulunması amacıyla bu biyolojik zenginliğin, biyolojik çeşitliliğin ekonomik karşılığının kendilerine ödenmesini istiyor. Hem geleceğe dönük olarak hem de geçmişe dönük olarak Hani burada da bir ekolojik borçtan söz ediliyor Sömürünün temel hedeflerinden bir tanesiydi biliyorsunuz Biyolojik çeşitlilik kaynakları da Dolayısıyla hem geçmişe dönük bir tazmin hem de geleceğe dönük olarak Artık bedava kullanılmaması Zengin ülkeler tarafından sömürülmemesinin güvencesini sağlamaya çalışıyorlar Şimdi bu temel hedefi Uluslararası kayıt altına alınacak, alınacak bir bağlayıcı belge üzerinde çalışmalar sürüyor. Fakat pek de kolay olmuyor. Çünkü büyük şirket lobileri devreye girmiş durumda. Çünkü zengin ülkelerin özellikle tarım alanında, ilaç sektöründe çalışan şirketleri bu bedava erişimin ortadan kalkmasını istemiyorlar. Fikri Mülkiyet Hakları ve bu konudaki teknolojileri, patentleri gerekçe göstererek yoksul ülkelerin taleplerini, taleplerin karşılanmasını engelleyici gelişimlerde bulunuyorlar uzun süredir. Bunun ne yönde sonuçlanacağını göreceğiz. Ekim ayında yapılacak bu taraflar konferansında. Bunu belki izlemeye devam edeceğiz o dönemde. Arkasından Kasım'da ozonla ilgili görüşmeler yürütülecek. Ozon tabakasının korunmasına dönük Montreal Protokolü'nün taraflar konferansı var. Orada da gene iklim değişikliğiyle bağlantılı önemli kararlar alınması söz konusu olabilir. Biliyorsunuz bu iki rejim, ozon rejimi ve iklim değişikliğini önleme rejimi giderek daha fazla bağlantılı hale gelmeye başladılar. Kapsadıkları önlemler dolayısıyla ve birbirleri üzerinde olumsuz etkileri de var şu andaki düzenlemelerin. Basında son dönemde sıkça çıkan haberler var örneğin bu temiz kalkınma mekanizması projelerinin aslında bir yandan iklim değişikliğini engellemeye dönük yararlar sağlarken bir yandan da ozon tabakasının korunması sürecine zarar veren şeyler var. Yansımaları söz konusu oluyor. Çin'de, Hindistan'da bazı işletmelerde işte aslında zengin ülkelerin şirketlerinin gidip yaptığı temiz kalkınma projeleri dolayısıyla iklim sera gazı azaltım amacıyla ozon tabagasına zarar veren gazlar üretiliyor. Öyle mi? Yani, yani kar etmek amacıyla ozon tabakasına zarar veren gazların üretim sürecinde ortaya çıkan bir yan ürün olan bir kloroflorokarbon gazlarının türlerinden bir tanesi. Bunu ortadan kaldırarak aslında şey alıyorlar. Kredilen, kredi alıyorlar şirketler. Dolayısıyla bu kredileri Arafa 1'li emisyon ticaret sistemi içerisinde kullanıyorlar ya da satıyorlar. Öbür taraftan da gereksiz yere ozon tabakasına zarar veren gaz üretmiş oluyorlar. Ne kadar çok ozon gazı üretirlerse o kadar fazla emisyon kredisi alıyorlar iklim rejimi altında. Böyle bir Hani çıkar şeyine dönüşmüş durumda elde etme sürecine dönüşmüş durumda. Evet, zaten o, bunu süreci. evet bunu uluslararası rejimi adam akıllı böyle piyasa serbest piyasa mekanizmasına bağlantılandırdığınız zaman olacak olan sonucunda başka bir şey olması pek beklenemezdi zaten herhalde. Yani sermaye birikimi sürecine katkı sağlayacak her türlü yolu buluyor şirketler ve her türlü düzenlemeden kaçma yollarını da buluyorlar arkasından dolanma yollarını da buluyorlar Çin'de daha fazla yoğunlaşmış durumda bu temiz kalkma mekanizmasının yönetim kurulu çok sayıda bu türden projeyi askıya aldı bu dönemde bu türden yolsuzluk diyelim bunlara iklim yolsuzluğu iddialarını değerlendirmek üzere ve Proje sayısı az olmakla birlikte bu gazın sonlandırılmasından elde edilen kredilerin değeri çok fazla olduğu için piyasada bu şirketlerin elde ettikleri paralarda baya yüksek oranlarda çok büyük bir kar var yani orada iki rejimin birbirlerine değmeyen noktalarından bu şey yapmak bu kar elde etmek açısından ciddi bir sorun şimdi bu iki rejim bağlayabilmek Ozon tabakasının e, korunması rejimi düzenlemiyor bu gazları. Çünkü ozon tabakası gazı değil, iklim sera gazı bunlar. E, bu rejimi birbirine bağlayarak aslında şey yapmaya çalışıyorlar. E, ozon rejimin içine iklim önlemlerini dahil etmeye çalışıyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde Amerika'nın önerileri var bu konuda. Hani müzakere edilecek taslak metinler sunmuş durumda. Kyoto altında hareket etmeyip Ozon altında hareket etmek eğilimi hani Bush döneminden başlayan devam ediyor Amerika'nın tercihleri açısından bu hani kritik bir toplantılardan bir tanesi olacak tabii arkasından da Cancun'daki iklim değişikliği konferansı geliyor hani 2010 çevre'nin korunması açısından dünyanın önünde kritik başlıklar olan önemli bir gündem sunuyor karşımızda. Peki bin yıl kalkınma Peki. hedefleri açısından durum nedir? Şimdi zirvenin başlığı aslında nerede olduğumuzu gösteriyor. Evet. 2015'te yoksulluğu sonlandırabiliriz diye bir başlığı var bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üst düzey oturumunun. Fakat Trendler bugüne kadar, 1900, pardon 2000'den bugüne kadar gelen aşamada sağlanan gelişmelere baktığımızda 2015'in çok büyük oranda tehlikeye düşmüş durumda olduğunu ve bu paketin içerisindeki hedeflere ulaşılamayacağını gösteriyor bize. Bir kapsayıcı kalkınma paketi, bin yıl kalkınma hedefleri listesi. Ee, içinde 8 tane e, genel amaç var bu 8 genel amacın altında 21 tane somut hedef var e, oranlara e, bağlı olarak e, ve 60 tane de e, gösterge var yani bu 8 genel hedefi bin yıl kalkımı hedefleri paketinin e, neresinde olduğunu insanlığın göstermek açısından geliştiremiş göstergeler var e, ilerlemeler de bunlara göre ölçülüyor e, Kapsayıcı faketi olduğunu söyledik. Bunun için de aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması, temel eğitimi, herkesin, kadın, kadın ve erkek, herkesin temel eğitimden yararlanması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çocuk ölüm oranlarının azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalkınma için küresel işbirliğinin sağlanması gibi 8 tane amaç var bu paketin içinde. Ee, HIV AIDS ve öteki salgın hastalıkları da ekleyelim. Ee, ve düzenli olarak da yıllık olarak şey yapılıyor, ölçülüyor bunlar. Kabaca genel duruma baktığımızda bu bütün başlıklar altında, 8 hedef altında da öngörülenin çok arkasında olduğunu söyleyebiliriz. Yoksulluk e, rakamları... E, Açısından kısmi bir iyileşme var 2008'e kadar yoksul, aşırı yoksul nüfusun 2015'e kadar yarıya indirilmesi evet. gibi bir hedef vardı burada. 2008 ve 2009'da etkileri daha çok görülen kriz dolayısıyla yoksulluk hedeflerinde bir şey var gerileme söz konusu. 900 milyon insanın şeyde yoksulluk sınırının altında olduğunu biliyoruz. Yoksullukta günde 1 dolardan az gelire sahip olmak göstergesiyle ölçülüyor. Bu rakam 2008'e kadar bir ölçüde azalmıştı. Fakat bu krizin etkileriyle artma eğilimi gösteriyor. İşte son e, istatistikler 50 milyon kişinin daha bu yoksul e, 1 dolardan az gelire sahip yoksul insanlar grubunun içine dahil olacağını e, gösteriyor. E, Peki açıcı değil yani şey açısından, yoksulluk açısından. E, çevresel göstergeler açısından. Yani dünyanın 7'de da... biri neredeyse e, günde 1 doların altında yaşamaya mahkum yoksul sınıfına giriyor. Her 7 insandan biri. Evet evet. Yani... Evet. Yani bu ıı, maddi yoksulluk, ıı, yani bir doların altındaki gelir, sosyal yoksulluklara, öteki hani sosyal ve siyasal yoksulluklara da yol açıyor. Onları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yoksulluk ve yoksulluk kısır döngüsü içerisinde sıkışıp kalıyor insanlar. Evet. <gülüyor> Asıl tehlike de burada yatıyor zaten. ve Bir kalkınma hedeflerinin önemi de buradan kaynaklanıyor çok büyük ölçüde. Bu kısır döngüyü kırmaya dönük eylemlerin geliştirilmesi, uygulanması lazım. Orada o sıramayı sağlayacak adım atılamamış durumda 2000'den bu yana. Evet. aslında bu yoksulluk hedefi gibi bütün öteki hedefleri de bin yıl kalkınma hedefleri listesindeki çok da iddialı hedefler değil. Yani çok alçak gönüllü konmuş hedefler bunlar. Daha doğrusu realist hedefler. Yapılabilirlik kriteri dikkate alınarak konmuş olan hedefler. Uluslararası toplum bu Hedefler listesini hazırlayan ülkeler büyük ölçüde, uluslararası kuruluşlar da aslında ulaşılabilirliğini, gerçekleştirilebilirliğini dikkate alarak bu hedefleri koymuşlardı. İşte şey yapan, tehlikeli olan şeylerden bir tanesi bu. Ulaşılabilir olduğu hesaplanmış olmakla birlikte hala bu 10 yıl, geçen 10 yıl süresince bu hedeflere yaklaşılamamış bile olmasın. Kaygı verici olan bu. Yani daha iddialı, iddialı hedefler konduğunda herhalde, bir değerlendirme yapmaya bile gerek kalmayacak neredeyse. Peki bu yeni bir program başında şey demiştiniz, yeni bir belge de çıkarılacak taslak belge hatta hazır gibi dediniz. Peki burada nasıl izah edecekler bu bin yıl kalkınma hedefleri denilen çok iddialı olmayan sizin de dediğiniz gibi iddialı olmayan hedeflere ulaşılamamasını bu metinde Diplomasi mi dili kullanacaklar? <gülüyor> Neden erişilemediğini açıklıyor bu metin geniş bir şekilde. Hani Bunun nedenlerini sayarken bizim de değindiğimiz krize büyük bir vurgu var tabii. Onun dışında ne yapmak lazım 2010'dan 2015'e kadar geri kalan sürede hedeflere ulaşmak için sorusuna verilen yanıtlar aslında çarpıcı ve dikkat çekici bu hedefler aslında devletlerin uyması gereken hedefler olduğu büyük ölçüde kalkınma planlarına, projelerine dahil ederek bütçe ellere dahil ederek stratejiler geliştirerek ulusal düzeyde hedeflerin gerçekleşmesini sağlamaları gerektiği halde yani büyük ölçüde devletin sorumluluğu olduğu halde kalkınma hedeflerine ulaşmak şeye baktığımızda önerilen formüllere bundan sonrası için Devletin rolünün biraz daha azaltıldığı bir şey görüyoruz, tablo görüyoruz karşımızda. İşte özel sektörün de şeyin Hı. içine dahil edilmesi, bin kavga hedeflerine ulaşma çabasının içine dahil edilmesi, ee, devlete ortak olması bu konuda devletin yetersiz kalan çabalarına. Yani kümesi e, Türkiye'yi de bekçi olarak koyuyorlar öyle mi? De, şirketlere ve lobilerin e, devasa lobi faaliyetlerine ki 2009'da sadece Amerika'da üç buçuk milyar dolarlık bir lobi bütçesi kullanılmış. Onlara durdurmak ve işte ne bileyim fosil yakıtlara vergi koymak gibi şeyler, bunu halka dağıtmak gibi problemler yok herhalde değil mi? Öneriler. Öyle görünüyor. Kamu özel sektör ortaklığı bu şeyin aldığı özel sektörün dahilenin aldığı formlardan bir tanesi olarak öneriliyor. Dolayısıyla kalkınma da özelleştirilmiş oluyor. Bu sürecin sonunda. Hani bu yeryüzünün tümüyle özelleştirilmesi evet. eğilimi en Gö gökyüzünü temel... Gökyüzünü de zaten atmosferi de özelleştiriyor. İşte bu demin sözünü ettiğiniz temiz kalkınma projeleri ve işte cap and trade gibi sistemlerle Evet, kalkınmayı da özelleştiriyorlar. Ama bu başarısız olduğu görünüyordu. Şirketlerin özellikle bu 2009 krizinde çok net olarak ortaya çıktı bankalarda, finans kuruluşlarında. Demek ki bir kez daha denemek lazım. Hala şeye güven insan severliğine, yardımseverliğine özel sektörün güven tükenmemiş durumda herhalde. Buraya da damgasını vurduğuna göre. Hani bu neoliberal ajandanın şeye de girmiş olması, hani sosyal adalet boyutu daha ağır basan bin yıl kalkınma hedeflerine, işte Birleşmiş Milletlerin kalkınma gündemine de yavaş yavaş sindiğini gösteren bir şey bu. Özel sektörden bunu beklerken aslında başka bir yere bakmak çok da hani çözüm olmayacağını göstermek açısından önemli bir işaret olabilir. Yani bu, özellikle gene e, neoliberal e, politikanın bir sonucu olarak şöyle bir eğilim vardı biliyorsunuz. E, devlet sosyal politika alanından çekiliyor. Devletin boşalttığı bu alanı e, işte sivil toplum kuruluşları, e, vakıflar, e, zenginlerin kurmuş olduğu vakıflar özellikle e, yardımseverlik, e, yardım kuruluşları dolduruyorlardı. Özellikle Afrika ...kıtası için çok yaygın bir şeydi bu. Uluslararası vakıflar bu. Kişilerin kurmuş oldukları vakıflar... ...sosyal hizmetler açığını... ...dolduruyorlardı çok büyük ölçüde. Şimdi bu kriz başka bir şeyi ortaya koydu. Özel sektörde olduğu gibi aynı. Bu yardım kuruluşlarında, vakıflarda da... ...şey var, bir geri çekilme söz konusu... Şeyleri, sivil toplum kuruluşlarının bu bölgelerde yapmış oldukları yardımlar çok büyük oranda azalmış 2008-2009 döneminde. Yani ekonomik kriz yalnızca özel sektör davranışında değişikliğe yol açmıyor. Hmm. Yardım kuruluşlarının davranışlarında da değişikliğe yol açıyor. Çünkü onlar da bütçelerini kısmak zorunda kalıyorlar. Hani büyük ölçüde tabii gelirleri bağışlardan oluşmuş olduğu için bu kuruluşların ee, ekonomik zorluklar onların bütçelerini de etkiliyor. Büyük oranda bununla bağlantılı bir şey ama... Hani devletin dışındaki aktörlere, özel sektöre ya da sivil toplumun kuruluşlarına bırakmanın bu sosyal hizmetler alanını ne kadar tehlikeli olduğunu göstermesi açısından ilginç bir şey bu. Asıl sorumluluğun sahibi devlet olmaya devam etmek zorunda ve bunun kaynağını da işte çeşitli yaratıcı kaynak yaratma çözümleriyle bulmak zorunda. Karbon vergisi bunlardan bir tanesi olabilir ve en adilane olan, olacak olanlarından da bir tanesi. Evet. Yani çok iş bir bin yıl kalkınma hedefleri toplantısı değil ama <gülüyor> gene de ümit etmekte yarar var herhalde bir şeyler değişir diye. Evet yani şuna da belki değinmek ve dikkat çekmek gerekebilir. Bu dönüştürücü bir gündemdi bin yıl kalkınma hedefleri. Hani bu yanını ihmal etmemek ve bin yıl kalkınma hedefleri üzerinde ısrarla durmaya devam etmek gerekiyor. Evet. Bunu hani şeyler de yapıyor zaten Sivil toplum ve işte uluslararası toplumda yerel topluluklar özellikle yapıyorlar bu zirveden önce 3 gün boyunca 17-19 eylül arasında yani cumadan hafta sonu da dahil olmak üzere 3 gün boyunca bütün dünyada bin yıl kalkınma hedefleriyle ilgili eylemler yapıldı. Ayağa kalk, eyleme geç ve bin yıl kalkınma hedefleri hakkında gürültü yap sloganıyla binlerce insan dünya çapından bir araya geldiler. Hani devletlere verdikleri sözleri tutma çağrısında bulundular bu insanlar. Bu bugünden başlayarak devam edecek 3 gün boyunca devam edecek zirvede bunun insanlık için ne kadar önemli olduğunu, dünya geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu hem şey açısından maddi anlamda önemini hem de siyasi anlamda önemini bir kere daha duyurmak göstermek için burada toplanacak olan liderlere dönüştürücü yanından söz etmiştim şeyleri birinci kalkınma hedeflerinin hani bu açıdan önemli üstünde durmaya devam etmek hani bu bildiğimiz geleneksel kalkınma kavramını kalkınma anlayışını ters yüzü eden bir yanı vardı yıl kalkınma hedeflerinin hani bu iki dünya savaşı sonrasında kalkınma on yıllarına damgasını vuran Ekonomik büyümeyle özdeşleşmiş kalkınma anlayışını tersine çevirip e, yapabilirlik esaslı yeni bir kalkınma fikri. Yani insani kalkınmaya dayalı yeni bir kalkınma anlayışı ortaya koyuyordu. Hani ekonomik büyüme, kişi başına gelir artışı, e, toplumsal kalkınmayı da kendiliğinden zaten beraberinde getirir gibi bir e, önermeyi kabulü, kabule yaslanmış olan geleneksel kalkınma anlayışını yıkıyordu. Oraya yeni bir şey getiriyordu, değerler sistemi getiriyordu. Hani insan güvenliği, insani kalkınma gibi, dayanışma gibi yeni fikirler etrafında kalkınmayı formüle etmek ve kalkınma politikalarını buna göre yeniden dizayn etmek anlayışına yaslanıyordu bu. Ee, yoksulluk kavramını da aslında daha geniş bir şekilde yeniden tanımlayan bir kalkınma anlayışı, bin yıl kalkınma hedeflerinin üstüne kurulmuş olduğu kalkınma fikri. Hani tek boyutlu e, nakit para yokluğu ve varlığıyla ölçülen bir yoksulluk anlayışının yerine yoksullukları da içine alan çok boyutlu bir yoksulluk kavrayışı, algılaması sunuyordu. Dolayısıyla yoksullukla mücadele politikalarının da bu çok boyutlu yoksulluk tanımıyla e, tanımını dikkate alarak yeniden kurulmasını öneriyordu. E, sosyal dışlanmışlıkları da dahil eden, yani çeşitli nedenlerle, insanların farklılıklarına dayanan Genellikle nedenlerle ortada olan eşitsizlikleri ortadan kaldıran, kıyısallaştırılmaya, toplumun dışına itilmeye yol açan pratikleri de yalnızca yapısal devlet politikalarından kaynaklanan eşitsizlikleri değil, kültürel faktörlerden kaynaklanan eşitsizlikleri de ortadan kaldıracak yoksullukla mücadele politikalarının geliştirilmesini öngörüyordu. Yani evet işte gen geniş bu bir sosyal adalet fikrine dayanan bir paketti aslında 2000'lerde tasarlanmış olduğunda. İşte bunun gerçekleştirilebilmesi için de dediğiniz işte bu 17-19 Eylül arasında 3 gün e, sivil toplumun genç özellikle genç insanların e, ayağa kalkıp halkları için eyleme geçmeyi eyleminden başka bir Başka bir şey yok Güç bunları bastıracak diye görünüyor anlaşılan Evet herhalde toplumda Toplumla iletişim artık önümüzdeki Yeni yol olmak zorunda Devletten devlete iletişim çalışmıyor evet. Bunu görüyoruz yani iklimde de görüyoruz Kalkama hedeflerinde de görüyoruz Dolayısıyla Dünyanın zengin ve yoksul kesimlerini oluşturan toplumların, işte gençlerin, farklı grupların birbirlerini duymaları gerekiyor daha fazla. Birbirlerinin farkında olmaları gerekiyor. Çok çarpıcı bir eğilim de var son zamanlarda. Benim yazımda görebil literatürde de görebildiğim kadarıyla. Asıl hedefin bundan sonra zengin ülkelerin devletleri olması yerine, Zengin ülkelerin yurttaşları olması gerektiği yönünde bir çağrı söz konusu. İlginç. Belki şimdi süreyi bitirdik ama bunun üzerinde de biraz daha ileride programlarda durmak iyi olabilir herhalde. Evet çok önemli bir mesaj ve yeni bir yol önümüzdeki, dünyanın önündeki konuşmakta yarar var. Peki çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.